أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه باحسانه يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري لقطة عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين بعد Allah Azze ve Celle nasip ederse bugün Mesailül Cahili adlı risalenin, Cahiliyenin Meseleleri adlı risalenin kaldığımız kısmından şerhe, izaha devam edeceğiz inşallah. Cahiliyenin özelliklerinden 30. vasfa, 30. sıfata, 30. özelliğe varmıştık. O da Şeyh Muhammed bin Abdülvahab Rahimeoğlu'ndan belirttiği gibi Nisbetün nakaisi ilallahi Subhanahu ve teala Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala'ya müşriklerin, cahiliye ehlinin her dönemde noksanlık, eksiklik izafe etmeleriyle. Bundan, yani bu 30. haslette bunu dedikten sonra şöyle misallendiriyor. Kel veledî velhâjetî Nasıl noksanlık Allah'a nispet ediyorlar? Çocuk gibi veyahut da ihtiyaç gibi. Sanki Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala'nın bir şeye ihtiyaç duyuyormuş gibi Bazı vasıfları Allah'a nispet etti Cahili ehli müşrikler Tabi İmam Alüsü'nün şerhini irdeliyorduk Bu Risale'ye dair Alüsü diyor ki misaller veriyor Yani burada şeyh neyi kastetti Allah'a hangi cahiliye toplumları Hangi noksanlıkları izafe ettiler Fe innen nasara qalu el mesihü Hristiyanlar dediler ki İsa Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Haşa oğludur dediler. Veya Allah Mesih'tir dediler. Üçün üçüncüsüdür demekle. Ve taifetum minel Arap. Araplardan o dönemki cahiliye ehli Araplardan bir de dediler ki Melaiketu benatullahi. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Ve kavmun minel felsefeti Felsefecilerden bir grupta dediler ki Bittevlidil ukûl akılların ilah olduğunu, akılların yaratıldığını, akılların ilah mertebesine çıktığından bahsettiler. وَقَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ Yahudilerden bir kavimle de dediler ki, اُزَيْرُ بُنُ اللّٰهِ Allah'ın oğludur dediler. اِلَا غَيْرِ ذَلِكُ Buna benzer birçok e, cahili ehlinin vasfettiği Allah'a yakışmayan, Allah'a e, durmayan, Allah'ın sıfatlarından olmayan, Bilakis Allah'a noksanlık ve eksiklik izafesi manasına gelen bu tas kötü yakıştırmalarda bulundular. Peki bugün içerisinde bulunduğumuz ve yaşadığımız cahiliye toplumu ve cahiliye kavmi Allah Azze ve Celle'ye noksanlık izafetmiyorlar mı? Eğer onlar babaları Arap müşriklerin yolundan gitmeselerdi kız çocuklarına melek adını koymazlardı. Bugün bakın bakayım erkek... İsmi olarak melek ismi kimseye konuyor mu? Kimseye konmuyor. Neden? Çünkü bu cahiliye kavminden, müşrik kavminden, şirk ehlinden, küfür ehlinden miras bırakılmış bir haslet. Melekler Allah'ın kızlarıdır. inancının bir mahsulü. Kız çocuklarına melek ismini koymak. Eğer onlar geçmiş müşriklerinin, geçmiş seleflerinin yolunda... Batıl ehlinin yolunda gitmeselerdi sadece kız çocuklarına melek ismini koymazlardı. Çünkü melekler kız veya erkeklik gibi cinsiyetleri yoktur. Onlar nurdan varlıklardır. Onların erkeklik ve dişilik gibi çift cinsiyetleri yoktur. Dolayısıyla günümüzde de müşriklerin Allah Azze ve Celle'ye cahiliye ehlinin Allah subhanahu ve noksanlık izafesi bu şekilde tezahür ediyor. Başka sanki Allah kanun koymada yeterli değil gibi... Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlar yeterli değil gibi beraberinde 550 tane her ülkede var olan meclislerde, e, millet meclisi denen o topluluklarda Allah Azze ve Celle'yi hiçe sayarak insanlar ne yaptılar? Haramlar, helaller belirlediler. Allah'a 550 tane ortak belirlediler hüküm konusunda. Bu da Allah'a noksanlık izafesidir. Sanki Allah'ın dini yetmezmiş gibi sanki Allah'ın dininin kanunları Allah'ın dininin hukuku bize yetmezmiş gibi kalktılar hükümde ne yaptılar Allah azze ve celle bizim gibi yiyen, bizim gibi içen, insan olan, beşer olan 550 beş tane insanı hükümde ortak kıldılar. Bu gene Allah'a noksanlık izafesidir. Allah azze ve celle kendi hükümlerini tartışan cahiliye ehline diyor ki: "Kul etu alimun Allaha bi dinikum vallahu ya'lemu gayb as-semawati vel Deki ki Allah'a mı dinini öğretiyorsunuz, o Allah ki yerlerin ve göklerin gaybını bilendir. İnsanlar Allah'a din öğretmeye kalkar, ona bir noksanlık izafe ettiler. Hepsi farkında olmadan Allah'a noksanlık izafe ettiler. Hepsi cehaletle bu küfre bulaştılar, hepsi cehaletle bu şirki işlediler. Bakın Kur'an'dan birçok ayeti kerime var, Allah bunu reddediyor. Bu zaten açık. Meseleler hepimizin bildiği meseleler olduğu için ayetleri okuyup kısa kısa geçeceğim inşallah. Mesela İhlas Suresinin ilk ayetleri. Kul De ki o Allah tektir. Devamında Allahu Samet Allah Samet'tir. Şimdiki müşrikler çocuklarına Samet adını koyuyorlar ya. Samet Allah'ın has isimlerindendir. İnsana konmaz. Samet Hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu demektir. Bu Samet ismi çocuklara kolmaz dediğinizde ya nereden çıkartıyorsun diyorlar ya de ki kardeşim bir İhlas suresini okusana. En cahil müşrik bile biliyor. Ney? قُلْ هُوَ Allahu وَاحَدْ Dur. Kimmiş Samet? Allah. Allah'u Samet. Samet Allah Azze ve Celle'ye khas olan isimlerden bir tanesidir. Subhanahu ve Teala. Lem يَلِدْ وَلَمْ يُولَتْ Doğmamış, doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Yani Allah'ın öncesi, sonrası yoktur. O evveldir ve ahirdir. Yani öncesi olmayan ve sonu olmayandır. Onun haşa, oğlu, eşi, akrabası haşa olmaz. İlah dediğiniz benzeri misli denge olmaz. Ama Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğlu, Meryem Allah'ın karısıdır dediler haşa. Allah üçün üçüncüsüdür dediler haşa. Birileri de çıktı bunları cennete koydu işte Fethullah Gülen ve avaneleri gibi yardımcıları gibi. Bütün dünyayı da bu pis batıl itikada çağırıyorlar. Allah Azze ve Celle adam kadın isnat edecek. Allah Azze ve Celle çocuk isnat edecek. Ondan sonra cennete girecek. E niye kasıyoruz kendimizi biz o zaman? Niye bu kadar kendimizi zorluğa sokuyoruz? Majosist miyiz biz acı çektirmekten kendimize lezzet alalım? Biz de her haltı yiyelim, biz de Allah var diyelim, cennete girelim. Böyle bir dini ancak iblis vahyeder insanlara. Zaten o da insan suretinde bir iblis olduğu için, Müslümanın sahinde rivayet, etti hadiste kıyamete yakın şeytanlar gelecek fi cismanil insi diyor. İnsan cisimlerinin içerisinde şeytanlar insanlarla konuşacaklar. İnsan cisimlerinin içerisinde şeytanlar. Onlar vahyedecekler insanlara, batılı vahyedecekler. Batılı anlatacaklar, zındıklığı anlatacaklar, küfrü İslam diye anlatacaklar. Allah'ın cehenneme götüreceğini vaat ettiği şeyleri cennete götürecektir diye insanları anlatıp aldatıp kandıracaklar. Bakın Kur'an'daki başka bir ayet-i kerime, Saffat suresi 151 ve 152. ayet-i kerime. <gülüyor> Allah diyor ki şüphesiz ki bu o cahiliye ehli, müşriklerin, kafirlerin iftiralarındandır. Layakûl'ün söyledikleri iftiradır. Şimdi herkes Allah adına konuşur. Ama konuştuğumuzun Allah'ın razı olduğu veya Allah'ın gazap ettiği diye iki kısmı vardır. Belki Allah adına iftira ediyor konuşan. Nereden bileceksin iftira mı ediyor doğru mu konuşuyor? Kur'an ve sünnetin ilmine vakıf olarak tabii ki bileceksin. veled Allahu ve innehum lekadhibun. Dediler ki Allah'ın çocuğu vardır. Allah diyor vallahi onlar yalancılardır. Onlar yalan söyleyenler. Niye? Birazdan gelecek bir sonraki özellikte o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu yalancılar ifadesini tekrar açacağım orada inşallah. Bakın başka ayeti kerime, Enam suresi 100 ve 101. ayet-i kerime. Ve cealulillahi şuraka'l <gülüyor> cinne ve Allah'a cinlerden ortaklar kıldılar. Oysa ki Allah cinleri yaratmıştı. İnsanlar cinlere nasıl ibadet ettiler? Onları tazim ederek, onları yücelterek, onları büyüterek, onlara ibadet ederek, Allah'tan korkar gibi onlardan korkarak, Allah'tan değil onlardan bekleyerek. Heh? Her şeyi yaparlar, her şeyi eder. Yok ya, her şeyi yapan, her şeyi eden Allah. Allah, eğer iblis ve cinlerden oluşan ordusu her dilediğini yapsalardı, Yeryüzünde ne peygamberler ne peygamberlere tabi olan salihlerin hiçbirisi yaşayamazdılar. Hepsini bir darbede kafasını keser öldürürdüler. Ama Allah azze ve celle onlara her dilediğini yapma yetkisi vermemiş. İnsanların cinleri Allah'a ortak kılmaları sadece cahil <gülüyor> ehlinin bu şekilde mi yok? Gittiler gaybı onlara sordular. Dünyanın en büyük kahinleri... Dine inanmayan, laiklikle övünen, dinsizlikle övünen bütün devletler kahinlere maaş bağlayıp devlet memuru statüsüne koymuşlardır. Bütün dünyanın en önde gelen devletleri Rusya'sından, Amerika'sından, İsrail'ine kadar dünyada ne kadar meşhur kahin varsa gaybden haber veren ona maaş bağlamışlardır. O Amerika'nın öldürülen John F. Kennedy denen baş. Başbakanı mıdır artık Cumhurbaşkanı mı? devlet başkanı ta kalkıyor Amerika'dan Bulgaristan'a bir kahini ziyarete geliyor koca devlet Başkan. Bulgaristan gibi komünist, dinsiz, ateist Allah'ın varlığını asla hiç kabul etmeyen bir devlet de şey bağlamış bu kadına maaş bağlamış. 11 Eylül'ün olacağını ta seneler önce tahmin etmiş demiş ki iki tane demirden kuş iki tane büyük binaya girecek ve dünyanın tarihinin seyri değişecek tahmin etmiş. Şeytan haber getirmiş cin. Cinler çıkarlar lehvi mahfuza. Lehvi mahfuzdan kılak hırsızlığı yaparlar. Meleklerin kendi aralarındaki konuşmaları çalarlar, gayba dair getirir, <gülüyor> insandan askerlerine verirler. İnsanlar da 50 tane yalana bakmaz, bir tane doğruya bakarlar isabet eder. Sonra adamın adı olur kahin, gidip ona sorarlar, ona artık ibadet etmişlerdir. Onu Allah'a ortak kılmışlardır. Niye? artık kalplerini Allah'a değil kahine bağlamışlardır. Niye? Kahin demiş ya böyle olacak. Titremeye başlıyor. Kahin onu müjdelemiş şey hiç korkmuyor. Oysa ki korkunun veya emniyetin kalpte var olan ameller olması sebebiyle sadece Allah'a yapılması lazım. O yüzden İslam men ata arrafen fasattahu bima yekul fakat kafar bima unzile Muhammed demiş. Kim Arraf'a gelir, soru sorarsa, değil tasdik ederse, değil derse ki bu adam gaybı biliyor. Değil derse ki bu adam cinler aracılığıyla levh-i mahfuzdan dinliyor. Sadece ve sadece Arraf'a soru sormakla Muhammed'e indirilene küfretmiştir diyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden ya işte Ömer çalakıl çıkmış da bir şeyleri tahmin ediyormuş rakam ve bir bakalım ne diyor olmaz. Boşver at gitsin. Cündebin yaptığını yapacak erkekler lazım bir gün. Sihirbaz, kahin, arraf bunlar hepsi şeytanın kulları. Bir gün sihirbazın biri kuşun kafasını böyle ayırıyor. Sonra birleştiriyor halifenin huzurunda, İslam devletinde. Cündep kafasını çıkartıp kesiyor. Hadi şimdi birleştirsin diyor. Gene sihirbazın biri o dönemde salihlerden birinin önünde. Salihlerden birinin önünde. Bak ben bu olanı bildim. Dedikten sonra kesip çekip kılıcını kafasını kesiyor diyor ki bunu da bilemedi ne yapsın o kadar şey bildi ama bunu bilemedi niye bunlar şeytan zaten insanları azdırmak ve saptırmak için vallahi. al bir avuç geri zekalı o Manisa'ya mı İzmir'e mi bir yere toplandılar mayaların takvimi 2000 kaçta bitiyormuş 12 demine kıyamet kopacak diye gittiler oraya ahmak sürüsü ne olacak ki kahinlere kulak bağlayan bir kavimden ne Ha şimdi alay ediyorlar. Ya gelmişler de Ya herkes korktu. Yani Müslüman, muvahid Allah'ı ibadette birleyen 3-5 tane adamın dışında kim korkmadı yani? Herkes sahte bakıyor. Bugün Aralık 2012 son gün Ne şey olacak. Ya ben dedim vallahi kıyamet bir dakika sonra kopar, o dakikada kopmaz. Şeytanlar bilemezler kıyameti ya. Olmaz böyle bir şey. Allah peygambere bildirmemiş öbür şeytan bilsin. Şeytan peygamberden daha mı kıymetli Allah'a haşa. Batılı def etmek insanın kalbini alemlerin Rabbine bağlamasıyla olur. O yüzden Allah diyor ki cinleri Allah'a ortak kıldılar. Oysa ki Allah ki o cinleri yaratmıştı. وَخَرَّقُوا لَهُ بَن۪ينَ bi بِغَيْرِ almin. Bak buraya. Onlar ilimsiz ve cehaletle beraber Allah'a kızlar ve erkekler izafe ettiler. Allah'a kızlar ve erkekler nispet ettiler. Cahiliye ehli bunu yaptılar. Nasıl? Subhanahu ve teala amma Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Allah onların vasfettiklerinden yücedir. Allahi amma yekulun. Allah onların söylediklerinden yücedir. Allah'ın misli, dengi ve benzeri yoktur. Bedius semavati vel ard. O Allah ki yerleri ve gökleri ne yapmış? Bedi' i. Bedi' i. yaratmış. Yaratmış. Şimdi birileri isim veriyorlar. Kime? Sait Nursi'ye. Ne diyorlar? Bediuz zaman. Zamanın e, aynı şekilde örneksiz yaratıcısı manasına geliyor. Allah azze ve celle Subhanahu ve Taala az önce söylediğim gibi hani insanlar hep İsimde Allah'a esma ve sıfat konusunda şirk koştular ya. İşte burada da günümüzde cahiliye ehlinin zuhur eden şirklerinden bir tanesi de budur ya. Allah azze ve celle bediidir. Odur yaratan. Örneksiz ve misalsiz bir şekilde yoktan var eden Allah azze ve celle'nin dışında kimse böyle bir şey ne yapamaz, güç yetiremez. Ve halaka şey o her şeyi yaratmıştır. Ve hu bi şeyin alim o her şeyi bilendir. Bakın başka e, tabi e, İmam Ali'us'un ben şerhine devam ediyorum. Diyor ki Alius ve haza ya'mu cemul anva'i'lleti tüzkeru fi hadzal bab an ba'dil umam. Bu babta diyor bazı ümmetlerden birçok çeşit anlatabiliriz. Bunların hepsi geneldir. Cahiliye'nin ortak özelliği bunlar. Kemenne ma nafa hu min men ittahadil veladi ya'mu ayden cemul Las tafeahu Allah'ın ayeti kerime de söylediği gibi diyor Allah azze ve celle çocuk edinmekten kendini nefrettiği gibi iptal ettiği gibi diğer bütün ortaklıklardan da kendini nefretmiştir yani Allah'ın sadece çocuğunun varlığı değildir inkar ettiği şey haşa Allah azze ve celle bütün ortaklıkları reddeder şimdi adamlar diyorlar ki Adam CHP miting, bir Atatürkçü Düşünce Derneği bir tane miting düzenlemiş. Vallahi televizyonda kadın diyor ki Allah diyor gökte idare ediyor, yeri de insanlara bıraksın diyor. Şeriat inkar edecekler ya biz şeriatçı değiliz, layihiz. Şaka değil yani televizyonda gösteriyor. Bu, bu röportaj yapmışlar, mikrofon uzatmışlar. Allah'ı göğe hapsetmişler. Allah hiç yere sanki haşa karışmıyor. Sanki Allah mülkte ortak kılmış kendine. Gök Allah'ın mülkü de yer Allah'ın mülkü değil sanki. Ya Allah senin mülkün olan çocuğun kadınına karışmış doğru mu? Kadın nasıl giyinir, çocuk nasıl giyinir, nasıl yaşar doğru mu? Allah azze ve celle senin elinin altındaki mülke karışmış da bu koca yeryüzüne mi karışmamış Allah subhanahu Bu müşriklerin batıl zanlarından başka bir şey değildir. Ve ayeti getiriyor Maide suresi 18. ayeti kerime. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ Allahi اللّٰهِ وَحِبَّاءُ Yahudiler dediler ki biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız. Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız. Adamlar o yüzden bütün insanlığa tepeden bakıyorlar. Bak Yahudi olman için ben Yahudi olmak istiyorum demen yeterli değil. Ananın Yahudi olması lazım. Seni Yahudi bir ananın doğurması lazım. Kanının, damarlarında Yahudi kanı akması lazım. Adam öyle diyor. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Biz Allah'ın oğullarıyız. Kendilerini bundan üstün görüyorlar. E cahiliye ehli her bir tarikat Yahudiler, bu ümmetten Yahudilerin tezahürleri var. Her biri bir şirket kurar gibi tarikat kurmuş. Biz Allah'ın velileri işte bizim şeyhimize kıyamet günü denecek ki sen geç tarikatın da geçsin. O diyor cebine kibrit kutusunda bizi cennete sokacak hesapsız sıratsız biz onun cebinde gideceğiz. Bir tane Filistinli cemaatin lideri var. Filistin'de en büyük tasavvuf cemaati. Adam koca cemaate konuşuyor. Ebun Nur adı. Diyor ki Ebu Nur'un cemaati kıyamet günü geldiğinde onlara denilecek ki siz kimsiniz? Diyecekler ki bize Ebu Nur'un cemaatindeniz. Melekler durdurunca diyor öyle deyince geçin içeri diyecekler diyor. Cennete itecekler diyor. Herkes kurmuş şirketini. Herkes biz Allah'ın sevgilisi, biz Allah'ın oğulları, biz Allah'a yakın. Herkes Allah'ı parsellemiş Herkes Allah'a yakınlıkla övünüyor. Allah da ayet-i kerimede diyor ki, devamında. قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Allah'ın sevgilisiyseniz, Allah'ın çocuklarıysanız, niye Allah size günahlarınız sebebiyle azap ediyor o zaman? Şimdi adam övünüyor. Ya üç milyar Müslümanız kardeş. Bir avuç Yahudi aile yönetiyor dünyayı iyi mi? Hani meşhurdur halk arasında. Yahu 3 milyar Müslüman var dediğin zaman 3 milyar Müslüman yani Allah'ın sevdiği kul demektir. Yahu Allah niye yeryüzüne gazap gönderiyor o zaman? Nerede bu Müslümanlar? 3 milyar Müslüman, milyar ümmetle övünenler onlar kıyamet günü görecekler. Nerede o milyarlar, sıfırları nasıl karıştırmışlar görecekler. Onlar bozuk muhasebeciler. Sıfırları karıştırmışlar. Yani koca Milyonlarca şehrin içinde 3000 bin Müslüman varsa öp başına koy yani. İstanbul 20 milyon. Kaç bin Müslüman var mı binler? Allahu alem yani. Allah bilir. Celle Celaluhu. Eğer adam ben Müslümanım demekle Müslüman olsaydı o zaman ben müteahhitim demekle benim de müteahhit olmam gerekirdi. Ben bilgisayar mühendisiyim demekle de bilgisayar mühendisi olmam gerekirdi. Eğer hani bir şeyin ehlinden olmak bu kadar basit değilse tamam yani. Adam diyor ki biz diyor. Otoketten iyi anlayan bir tane re teknik ressam arıyoruz. Ben de şeye yazıyorum ki ben teknik ressamım. Adam diyor ki belgen nerede? Belge yok ne yapacaksın? Ben teknik ressamımda yazmışız işte CV. Öyle saçmalık yani ahmaklar inanır. Öyle bir din Allah'ın dini olamaz. Müslümanım iddian varsa, Allah'ın sevgilisiyim iddian varsa, Allah'ın yakınıyım iddian varsa o iddianın içinin dolması, o iddianın ispat edilmesi gerek. Tabi ayetteki şu noktaya da çok dikkat edin. فَلِمَهْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Günahlarınız sebebiyle niye size azap ediyor diyor. Bakın bazen Allah Azze ve Celle Subhanahu Wa Teala ki peygamberler <gülüyor> baktığımızda en büyük belayla karşılaşan insanlardır. Yani bela iki çeşittir. Birincisi Allah sevdiğinden kula verir. İkincisi Allah azap ettiğinden verir kula. Birinin sebebi günahtır. Birinin sebebi Allah'ın o kavme dilediği hayırdır. Sordu sahabe. ey النَّاسِ اَشْهَدُّ فِي الْبَلَا يَا İnsanların hangisi belada en şiddetlidir? Fakal el الْاَنْبِيَا Peygamberler Peki peygamberler en günahkar insanlar mı ki Allah en büyük belaları onlara vermiş? Allah onlara azap mı etmiş? Deriz ya Allah belasını vermiş. İyi de peygamberlere en büyük belayı vermiş. Öyleyse bela iki çeşittir. Bir, Allah Azze ve Celle'nin kulu itaatle, namazla, oruçla, zekatla, hacla erişemeyeceği mertebeleri eriştirmek için verdiği belalardır. Allah yolunda yaralanırsın, Allah yolunda öldürülürsün, Allah yolunda işkence görürsün, Allah yolunda hapsedilirsin, Allah yolunda tehdit edilirsin, Allah yolunda sıkıntı çekersin. Hepsi Allah'ın seni bir mertebe ulaştırmasının gereğidir. Sen namazla oraya ulaşamazsın. Oroçla da itaatle de ulaşamazsın. Seni oraya ulaştırması için bir şeyler lazım. Sevdiğine sevgini ispat etmen için biraz acı çekmen lazım. Sevdiğine, sevgini ispat etmek için acı çekmen lazım. O yüzden Allah ayeti kerimede bir zunubikum ifadesini koydu. Çünkü Yahudilere yapılan azap Allah'ın onları sevmesinden değil, Allah onlara hayır dilediği için bela gönderdiğinden değil, Allah Allah'a isyan ettikleri için onlara ne yaptı? Azap etti. Celle Celaluhu. Bel entum beşerun mimmen halak. Bilakis Yahudiler hiç övünmeyin biz sevgiliyiz, biz çocuğuz. Siz Allah'ın yarattığı bir beşersiniz. Yarattıklarından bir parçasınız. Siz de diğer insanlar, diğer varlıklar gibisiniz. Ademoğlunun evet hayvanlara bir üstünlüğü vardır da itaat ederse vardır. Yoksa isyan ederse Bel-Adal. Araf suresinde dediği gibi daha sapıktır, daha aşağıdadır, cehennemin dibindedir. Adam Allah'a isyan etti mi hayvandan aşağı olur. Çünkü hayvan Allah'a itaat eden bir varlık. Allah ona demiş ki insana cinle boyu ne boyu Suçu ne? O Allah'a itaat ediyor. O yüzden itaat eden insanın hayvanı üstünlüğü vardır. Yoksa itaatsiz insan hayvandan daha aşağılıktır. Allah'a itaatten konuşuyorum. İtaatten kastım odur. Şimdi ayetin bu kısmı geliyor. Gerçekten bura kimin kalbine tokmağı vuruyorsa bilsin ki Allah kalbine hayrı koymuş. Allah ayette öyle... Hani biz rahmet ehli, siz gazabehli şöyle böyle övünmeyin diyor ya. Devamında diyor ki: "Yagfiru limen yasha ve yuazibu Allah dilediğine rahmet eder. Allah dilediğine gazap eder, gazabını kılar. Allahu akbar. Allah dilediğine verir kardeş. Dile dileyene değil. Dileyene değil. Dileyene olsaydı ben burada defalarla bu kürsüden söylediğim Kim zannederse yaptığı iyilik sebebiyle Allah ona rahmet etmiş de hidayet etmiş. İslam'la tevhidle onu rızıklandırmış. Vallahi billahi tallahi o Rabbini tanımamıştır. O Rabbini bilmemiştir. Kendini yaratanı ona ilahlık edeni bilmemiştir. Evet Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor sahabe soruyor. Ya Rasulallah, bizim cahiliyede yaptığımız iyilikler ne oldu? Eslem temeliydi. Ma aslamtın ma diyor hadiste. Sen geçmişte yaptığın iyilikler sebebiyle zaten Müslüman oldun. Geçmişte yaptığın iyilikler sebebiyle Allah seni hidayet etti. Evet hadis bunu söylüyor. Ama sen zannedersen ki o İslam nimeti senden hiç çıkmaz. Zannedersin ki yaptığın sebebiyle Allah sana rahmet etmiş cennetine koyacak. Vallahi billahi tallahi Allah'ın huzurunda şahitlikle şahadet ediyorum. Kıyamet günde bu şahitliğin hesabını vereceğim. O adam Rabbini bilmemiştir. Eğer öyle olsaydı nice müşrikler cehenneme girecekler din günü zina etmemişler, içki içmemişler, faiz yememişler. Nice tevhid ehli insanlar içki içmişler, faiz yemişler. Zina etmişler ama onlar ceza, cezalarını çektikten sonra cennete girecekler. Çünkü bu Allah'ın hak sözüdür. يَغْفِرُ لِمَنْ ve وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَى Dilediğine rahmet eder, dilediğini bağışlar, dilediğini rahmetine daldırır, dilediğine de gazap eder. Allah bize merhamet ettiği kullarından kılsın. Allah dilediğine merhamet edecek. İsteyene, dileyene değil. Bunu anlayan ve gırtlandan aşağı kalbini indiren adam gerçekten secdelerinde Allah'a çok yalvarır. O ona fayda verir bu söz. وَلِلّٰهِ مُلْكُ ve ma وَمَا ve وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Yerlerin ve göklerin hepsinin mülkü alemlerin Rabbi Allah'ındır. Dönüş de yalnızca onadır. Başka bir ayet-i kerime İsra suresi 111 gene al şerhinde getirdiği وَكُولِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ de ki övgü o Allah'adır ki o Allah lem yettehiz de çocuk edinmemiş ve lem yekullahu şerikun fil mulki mülkte de ortağı yoktur mülkte de ortağı yoktur firavun bundan övündü dedi ki ey dedi beni İsrail eleyse mulki Mısrali Mısır'ın mülkü benim değil mi ve tecri tahti Tahti, o benim ayaklarımın altından akan nehirler, bunların hepsi benim değil mi dedi. Mülk benimse o zaman söz de benim dedi. Ha Firavun kadar zengin olmaya gerek yok söz benim demek için. Kıtırık bir zengin bile bu kibre kapılıyor. Üç tane evi var, iki tane arabası var, bir de iyi bir ticareti var zannediyor Firavun oldu. Zannediyor parayla satın alacak dini. Zannediyor parayı basacak cennete girecek. Yok öyle bir şey ya. Verdiğin üç kuruş bu cennete sokacak seni. Birileri canlı veriyor ne ki verdiğin para. He? Para versen yapılacak işler yok. Ama karşılığında cennet ve ahiret olduğu için insanlar o meşakkatlere sabrediyorlar. Yoksa üç kuruş beş kuruş bunlar mali olarak getiriler götürüler değil yani bunlar hesaba bile gelmezler. O insanı işte hani dedik ya insan yaptığını cennete sokar zanneder ya kendini. Adam üç kuruş infak etti mi zanneder ki cennete girdi. Ayda işte bir elli verdi, yüz verdi, iki yüz verdi. Hele bir de o rakamı en yüksek veren adamsa demeyin keyfine yani. Öyle değil o iş. Parayla cennet olmaz. mülklü olmaz. Çünkü mülk zaten Allah'ın. Yahu sana vermiş Allah. Mülk senin değil ki kardeşim. Hiçbirimiz. Çocuk benim değil ki ben niye Allah sakat verirse Allah imtihan etmesin Allah'tan ölü olarak alırsa Allah'tan öyle mi? mülk benim değil abi sahibi var orada ben bekçiyim kadınsa ben bekçiyim çocuksa ben bekçiyim malsa ben bekçiyim o kadar ya kimin malını kime vermiyor ya Allah öyle edeplen kuluna muamele ediyor ki bak mal Allah'ın Allah gene demiyor ki vereceksin Diyor ki men zelzi yukridullaha qardan. kim Allah'a borç verecek ki feyudafuhu adafen Allah da o borcu kat kat attırsın ona geri versin ya mal benim değil ben sana zaten mal kazandırmışım mal sahibi yapmışım sonra da sana diyorum bana borç ver ben kat kat sana vereyim şu edebe bakar mısınız ya Allahu ekber Allah azze ve celle subhanahu ve taala bizi bekçi kıldığı maldan bize isterken bizden isterken Gene edeplen diyor ki kim borç verecek ki Allah da kat kat attırsın, versin. Ayetin başka bir ayeti burada Furkan suresi 1 ve 2. <gülüyor> ayet olarak getirmiş. <gülüyor> Tabarakellezi nezzale'l furkane ala abdihi leyakuna lil alamin nezira. O Allah mübarektir ki Furkan'ı indirmiştir. Kur'an'ın diğer adıdır kuluna ta ki alemlere korku olsun diye. Korku her zaman söylüyorum ya hep müjdelemekle olmaz ki arkadaş bu iş yani. Sabah akşam anlat anlat. Bir yetimin başını okşadın cennete girdin. Fahişe bir kadın işte geldi kediye ayakkabısıyla su içirdi cennete girdi. Ya kardeşlerim işte falan sabah akşam hutbelerde imamlar anlatıyor zaten. Yani adam gece gündüz Rabbine küfür ediyor hiç orayı görmüyor. Bir tane yetimin başını okşamış cennete giriyor. Böyle din anlatıyorlar. Niye? işleri sadece müjdelemek. Oysa ki Allah... Yücedir mübarektir Furkanı kuluna indirmiştir tak ki alemlere korkutma olsun diye bu kitabı demiş. Elle diiyle hummul kussemevatival art o ki yerlerin ve göklerin mülkü mülküsaado onna ait Valemiyette Hidival eden Valem Yakullahhu şerikun. filmul ki o hiçbir ortak edinmemiştir çocuk Mülkte de onun ortağı yoktur ve kulli şeyin fakatları Rahu taktira. Her şeyde yaratmış bir kaderle bir ölçüyle bir nizamla da bunu kılmıştır diyor. Bakın Embiya suresi 26 20, 26. ayetten 29. ayete kerimeye kadar olan kısım. Vakaluttaqadar rahmanu velada. Şimdi bak insanların adaletsizliklerini göreceksiniz. İnsanlar zalim varlıklara. O yüzden kıyamet günü Allah yaptıklarını yazıyor. Ellerini dillerini konuşturuyor. Çünkü inkar ediyorlar. Hani derler ya can çıkar huy çıkmaz var ya. Vallahi doğru bir söz. Adam dünyada yalancı, inkarcı bir adamsa iyi bilin din günü Allah'a karşı da yalancı olacak, inkarcı olacak. Allah diyecek sen bunu yaptın diyecek yok yapmadım ya Rabbi. Allah elini konuşturacak yaptı bu yalan söylüyor diyecek yani. İnsan böyle bir varlık. Allah ayeti kerimede diyor ki dediler ki Rahman çocuk edindi. Subhanehu. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Allah onların söylediklerinden beridir. Bel ibadun mukramun o çocuk olarak nispet ettikleri keremli, Kendilerine ikram edilen kullardır. Salih insanlar. İnsanlar hep aşırı gitmişler salihler hakkında. Zannetmişler salihtir diye oğludur. Peygamber s.a.v diyor ki beni Hristiyanların İsa'yı övdüğü gibi övmeyin. Deyin ki o Allah'ın kuludur ve Teala'nın elçisidir deyin. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Dediyle ayet-i de Allah subhanahu diyor ki onlar Allah'ın sözünün önüne söz geçirmezler ve ne emrolunmuşsalar o kullar onu yaparlar. Gerek melekler, gerek peygamberler, gerek salih insanlar onlar Allah ve Resulünün sözünün önüne söz geçirmezler ve onlar neyle emrolunmuşsalar onu yaparlar. Başkasıyla uğraşmazlar. <gülüyor> Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ khalfahum. O Allah ki o salih kulların önlerinde ve arkasında sakladıklarını bilir. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ يَرْطَضَٓا وَهُمْ مِنْ خَشْرِتِهِ مُشْفِقُونَ Onlardan, o salihlerden ancak Allah'ın razı oldukları şefaat edebilirler. Onlar ki Rablerinin korkusundan yarılıp çatlayan kimselerdir. O salihler, veliler, melekler. Bakın melekler nasıl çatlıyorlar? Hadiste Peygamber sasam diyor ki Allah vahiy edeceği zaman. Nedir vahiy? Allah konuşacağı zaman gökyüzünü bir ses kaplar, bir Gürültü kaplar. O gürültü ki diyor bu pürüzsüz deniz kayaları vardır ya denizin kenarında küçük küçüktür onlar. Pürüzsüz ama hiçbir pürüz yoktur onlarla. Onun büyüğünü düşünün onun üzerinde koca böyle birbirine takılı halkalar içerisinde bir zincirin çekildiğini düşünün. O zincir o taşın üzerinde çekilirken nasıl bir ses çıkartıyorsa demir ona benzer teşbih yapılıyor. Yoksa birebir aynılığından değildir haşa. Diyor ki Rabbinizi ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Haşa ayın sınırları vardır Allah'ın sınırı yoktur burada teşbih vardır yani teşbih her zaman benzerlik her zaman denkliği gerektirmez. Burada bir teşbih var o zincirin taş üzerinde çekilmesi gibi bir ses yayılır ve diyor bütün melekler bayılırlar korkudan. Bak Musa Allah'ın sevgili kulu ama Allah onunla konuştuğu zaman Celle Celaluhu korkudan bayıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde vahiy geldiğinde korkudan yarılıyordu. Hatta bir gün devenin üzerindeyken çölde gidiyorken vahiy geldi devenin ayakları yere battı vahyin ağırlığında. Kuma saplandı deve. O yüzden insan Rabbi ile karşılaşacakken ölüm sekeratı, ölüm sarhoşluğu denen şeyde çatlar korkudan yarılır. O işte Allah'a ortak kıldıkları, çocuk isnat ettikleri, o salih kullar, ister melekler, ister peygamberler, ister veliler. Sofilerin dinleri hep böyle ya, velileri ibadette geçiyor ya. Onlar salih insanlar. Eyvallah. ya Ama adam salihtir diye ibadet etmek gerekmez ki arkadaş. Adam salihtir diye kurban kesmek gerekmez. Kurban sadece Allah'a kesilir, türbeye kesilmez. Devam ediyor ayet-i kerime. وَمَيَّكُلْ مِنْهُمْ اِنِّي لَهُمْ مِنْ her kim söylerse ben Allah'tan başka bir ilahım. Ve zelke cehennem. Biz de onu cehennem ile cezalandırırız. Bakın başka ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle diyor ki İsra suresi 32, şey, 39. ayetten 42. ayet-i kerimeye kadar. Ve alma tecal ilahen ahara. <gülüyor> Allah'la beraber başka bir ilah kılma. Yani ibadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf ederse bir insan ne yapmış olur? Allah'tan başka bir ilah kılmış olur. Bu ilahtır demesine gerek yok. Adamlar kahvede okey oynuyorlar. Uğur getirsin diye çıkartıyor ıstakanın kenarına koyuyor parayı. Ha, bu da uğur getirsin. Bak putunu koydu oraya. Allah'tan başka bir ilah. Sanki zarar ve fayda paradan gelir, metalden gelir. Adam evini nazardan koruyacak diye taşı yapıştırıyor oraya. Ya, o taşı al, kır, at yere. Kendine faydası yok. Zararı kendinden defesin, kaldı senden defesin. Bak. Allah'tan başka bir ilah kıldı kendini. Gitti, gaybı bildiğini zannederek kahinler, burçlar var gazetelerde. Kahin deyince böyle yabancı isimler, millet zannediyor ya işte 3-5 tane adam gidiyor. Ya her gün gazetede burç okuyor adamlar. Adamlar hayatlarını burçlara göre bir astrologlar Madem bu kadar bu toplum bunlara iltifat etmiyor niye astroloji kanalları kuruyorlar bir tane de şeytan çıkıyor oraya böyle ocalı bilmem neli böyle çırıl çıplak yarı çıplak o da tahmin ediyor yok şöyle olacak bu haftan böyle geçecek böyle gidecek bak Allah'tan başka ilah kılmış kendisine. İlah deyince millet zannediyor ki Mekke'li müşrikler gibi taştan bir şey yapacan gidip önüne eğileceksin öyle bir şey yok. Kim Allah'ın bir vasfını bir sıfatını Allah'tan alır bir başkasına verirse Allah'tan başka ilah kılmıştır. Ve la tec'al ma'a Allahi laha naqara fi cehenneme meluman madhura. Öyle olursan cehenneme aşağılanmış, kovulmuş, kınanmış, lanetlenmiş, pislenmiş bir şekilde atılırsın. Bu şirk koşanın müşrik olduğunun, şirk koşanın cehenneme gireceğinin, Allah'ın şirk koşanı affetmeyeceğinin açık delillerinden bir tanesidir Kur'an'da. Sakına sakın sakın Allah'a şirk koşma, kınanmış, pislenmiş, aşağılanmış bir şekilde cehenneme fırlatılırsın. bil benin, بِالْبَن۪ينَ وَاتَّقَذَ مِنَ الْمَلَٰئِكَةِ اِنَاثًا Siz Rabbinizin erkeklerini kendinize seçtiniz de, melekleri de kızlar olarak Allah'a mı uygun gördünüz? Şimdi bu kötü şey, taksimat, Necm suresinde de anlatılıyor. Allah diyor ki Necim suresinde أَلَكُمُ ve وَلَهُ الْعُنْفَ تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِيْزَا Diyor erkekler sizin kızlar mı Allah'ın? Bu ne kötü bir taksimat. Niye? Mekkeli müşrikler ne yapıyordular? Kız çocuğu oldu mu yüzleri kararıyordu. Ayette dediği gibi Onlardan bir tanesi kız çocuğuyla müjdelense Ne, ne yapardı yüzü diyor? ظَلَّ وَجْهُهُ muswatta. Yüzü kapkara kesilir. Niye? Kız müjdesi verilmiş. Hatta o kadar kibirli pislikler vardı ki gidip diri diri kız çocuklarını toprağa koyup gömüyordular. He yani toprağa diri diri koyup gömüyor da sanki kürtaj yaptıranlar başka bir şey yapıyorlar. Hani doğup toprağa gömünce cinayet oluyor, katillik, canilik oluyor. Anne karnına canlıyken, nefes alıp veriyorken, ruhu üflenmişken kürtaj yaptırmak kadın hakkı oluyor. Ne farkı var? Hiç. Aynı şey. Müşrikler göremezler, müşrikler anlayamaz, cahiliye ehli fıkh edip fehmedemezler. Bakın hala daha insanların erkek çocuğu takıntısı vardır. Hani bu o döneme has bir şey değildir yani. Hani çocuğun ne oldu? Adam kız derken böyle kafayı eğiyor. Kız. Ne oldu abi? Kız yani. Fatma da kızdı, Meryem de kızdı. Öyle mi? Hatice de kızdı radiyallahu anhun. Allah hepsinden hepsi bizden hayırlılar. Bunlar kadın bizden hayırlılar, doğru mu? <gülüyor> Hala da bu cahili adet insanlarda. Allah da diyor ki ya bu nasıl bir adalet? Güzelleri kendinize seçmişsiniz, kötüleri de Rabbinize yakıştırıyorsunuz. Yani kızı sen gömüyorsun, kızı duydun mu yüzün kararıyor ama diyorsun ki kızlar Allah'ın erkekler insanlar. Bu ne kötü bir taksim var. Adam şimdi okul meselesini anlatıyoruz, diyoruz ki bak Allah senin çocuğunun eğitimine de karışmış falan. Diyor ki bu diyor akıllı okusun bir yerlere gelir de şu diyor zaten kafası da basmıyor sınıfta kaldı. O diyor gitsin medresede okusun. Ne güzel şeytana kıymetlisini çürüğünü de Allah'a ha Medrese dediğin yer Allah'ın eğitim yuvası he? Bugünkü tağuti sistemlerin kurduğu fuhşu zinayı şirki küfürü öğrettikleri eğitim kurumlarda şeytanın okulları. Şeytanın okuluna güzeli Allah'ın okuluna da Kötüsü çirkini. Habil ile Kabil'in taksimatı gibi. Oh ne güzel. Otur buradan Kabil'i kına. Vay üçkağıtçı götürmüş de Allah'a işte şey vermiş. Kötülerini seçmiş vermiş. Sanki sen iyisini veriyorsun. Sen zekisini versene Allah'a. Akıllısını versene Allah'a. Kötüsünü niye veriyorsun Allah'a? Allah çöplük mü aşağı? İnsanların bu zalimliği şimdi yok. Dün vardı. Allah da diyor ki kendinize kızı yakıştırmıyorsunuz. Bana nasıl yakıştırıyorsunuz? Başka ayeti kerimede diyor ki Allah subhanahu teala. Onlar diyor melekler için kızdır dediler. Onlar diyor Allah yaratırken melekleri orada mıydılar diyor. Buna şahit miydiler diyor. Biliyorlar da mı konuşuyorlar? Ve burada e, ayeti kerimenin Saffat suresindeki ayeti kerimenin tefsirinde onlar... Kızlarını melekler diye isimlendirdiler diyor. Zaten bugünkü bu kavmin yaptığı gibi az önce söylediğim gibi onlar bu inançları sebebiyle ne yapıyordular? Kız çocuklarına melek ismini takıyordular. Şimdi bundan bitireceğim bu 31. özellik biraz uzadı ders ama bununla alakası olduğu için söylüyorum. Az önce demiştim ya Allah ayeti kerimede dedi ki onlar Allah'a çocuk isnat ediyorlar ama onlar yalancılar. Niye yalancılar demiştim? O yalancılığı açıklayacağım. 31. özellik cahiliyenin vasfı tenzihul mahluku amma nasebuhi lil -halik. Ya böyle de bir komedi var. Şimdi ne demek bu? Yaratan halika yakıştırdıkları şeyi insanlara yakıştıramıyorlar yaratılmışa. Ne gibi? Misl tenzihi ahbarihim anil validi ve azzevca. Bakın Hristiyanlara Onların dindar, Allah'a yakın olan ruhbanları, din adamları evlenmez, çocuk sahibi olmaz. Niye? Yakışmaz o din adamı. Ya Allah'a çocuk dedin. He? İsa Allah'ın ço çocuğudur dedin. Meryem onun hanımıdır dedin. Ruhbana, rahibe gelince o evlenmez, çocuğu olmaz. Niye? Yakışmaz. Ruhbana yakışmayan Allah nasıl yakışıyor? Mahluka yakışmayan halıka nasıl yakışıyor? Haşa. Allah yani bu cahili ehlinin çelişkisidir. Cahiliye ehlinin tenakududur. Birbiriyle çıkmazda olan çarpık sözleridir her zaman olduğu gibi. Bugün de olduğu gibi yani. Bugün de birçok şeyleri, birçok sözleri ve fiilleri nedir? Birbiriyle tenakut, birbiriyle çelişki içerisindedir kardeşlerim. Burada kalıyorum inşallah 32. vasıfla özellikle inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah estağfuruke ve